Hasan Ebenna Allah, vefat etti gitti, şehit oldu gitti. Ama bu adam öyle çölde yürüyüp de iz bırakan daha sonra izi kaybolan bir adam değil. Bu adam gönüllere, kalplere iz bırakmış. Kardeşim sen ne diyorsun? Çölde yürümemiş bu adam, ümmetin gönlünde, kalbinde yürümemiş. Falanca filanca şehit oldu dediğinde Hasan Ebenna diyor ki, Vallahi diyor Cennet'i arzuladık. Vallahi Cennet'i özlüyoruz. Onun nimet ve meyvelerini değil, Ebu Bekir'i özledik, Ömer'i özledik, Osman'ı özledik, Hazreti Ali'yi özledik, Sahabe-i Kiram'ı özledik, o aziz çocuklarımızı özledik vallahi diyor. cennetin ve değil, ben bu adamları özledim. Diyor. Allah Azze ve Celle, Gecemizi mübarek eylesin. Rabbim her daim kendi rızası için gayret eden, kendi rızası için koşturan kullarından eylesin. Allah Teala şu dünyada yaşarken daima gayesi Allah olan, anayasası Kur'an olan, yoru daima cihad olan ve öneri de daima Resulullah olan kullarından bizleri eylesin allah Teala şu yaşamış olduğumuz dünyada son verirken hayata şahadetle en büyük temelli olan şehadetle göçüp gitmeyi üzere nasip eylesin inşâAllah. Resulullah <Gülüyor> aleyhissalatü vesselam, Mekke'deki insanlarla beraber yaşar. O buhranlı havada sıkılır ve daima kendisi kendisi için uzdet arar daima Rabbi ile baş başa kalırdı. O gün orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan vahyi alır, vahya aç olan sahabelere o nurlu kelimeleri getirir ve sahabeler de o kelimelerle karanlıkta olan o kalplerini biraz da olsa aydınlatırlardı. O sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı adım adım takip ederlerdi. Ne yaparlarsa aynısını yaparlardı. Peygamberden aldığı sözleri hiç eksiltmeksizin insanlara uğraştırdılar, yeryüzüne dağıldılar, yeryüzü için birer yıldız oldular. Öyle yıldız ki insanların yönünü bulduğu, çıkmazlara girdiği anda bütün yolları çıkar hale getirdiği bir yıldız verdiler insanların gözünde. O gün Peygamber aleyhisselatü vesselam ümmetine çok şeyler söyledi söylediği bazı şeyler de vardı ki bizim özellikle hadis kitaplarımızda melahim bölümü diye adlandıracağımız kıyamete yakın olan olaylar da vardı. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi sahabelere sabahtan akşama kadar olacak olan bütün kıyamet alakalı bilgileri verdi, anlattı. Sahabeler pür dikkat dinledi, her şeyi anlattı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eksik bırakmadı. Tabi Sahabeler dikkatli bir şekilde dinlediklerinde o Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüyen Kur'an olduğu için Biliyorsunuz Kur'an'ın üslubu daima belirdir, Kur'an-ı Kerim ölçülüdür. Allah Allah bir yerde korkutucu şeyler bahsettiği zaman sonunda müjdeleyici olan şeylerden de bahseder. Cezadan bahsettiği gibi hemen yanında sahaptan da bahseder, cehennemden bahsettiği gibi cennetten de bahseder. Allah Resulü Vesselam o gün ümmetine kıyamette yaşayacak olan bütün her şeyi haber verdi. İleride bu İslam ümmetinin çok zorlu günler geçireceğini, dehşetli sahnelere ortak olacağını ve hiçbir gözün görmediği zulümlerle karşılaşacağını Tegâb-ı Vesselam 14 asır önce ümmetine söylemiş. 14 asır önce söyledi ümmetine. Ümmet sıkıntılamlar yaşayacak. Ümmet sıkıntılara düşecek. Zillete düşer olacak, krangalanacak, zincirlere vurulacak ümmet. O gün sahabeler daima şerri zikreden, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrı zikrettiğini de bizlere söylüyor. Ümmet buhran yılı yaşayacak, elbette. Yeryüzüne tağutlar gelecek, elbette. Zulümler, zalimler gelecek, aşırı giden tiranlar gelecek, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'den bunların hepsinden basit sonra İslam ümmetine bir müjde daha veriyor ki bu da bizler için çok çok önemli. İnna Allah ayyeb afuli hadihi'l ümmeti ala ra's kulli mi'ati sanati. Kim yücetti belaha dinaha? Allah bu ümmete her 100 yılın başında dinini yenileyecek bir müceddit gönderir. Ben reform kelimesini kullanmak istemiyorum, dinini tam manasıyla yenilecek, yenileyecek, eski gücünü tekrardan zirveye uğraştıracak, zayıflamış olan dinini tekrardan kuvvetlendirecek, unutulmuş olan sünnetleri tekrar ihya edecek, Allah'ın kaybolan şeriatını tekrardan ikame edecek bir adamdan bahsediyor bu Özellikle men yücid gibi ifadesi kullanıyorum. mücidid olan kimse, ifadesi ulemanın kahir ekseriyetine göre bir ferdi ilgilendirir. Allah, bu ümmete her yüzyıldadır bir adam gönderir, ama ne adam? Müceddik diyoruz onu. İleri görüşlü, vâhiya ilmini tam manasıyla tavramış, ne dediğini iyi bilen, önüne yıllık, senelik projeler çizen, ümmeti ihya edecek olan hareketlere mensup olacak, ve ümmetini cihadla yeniden ayağa kaldırıp yeryüzünde şeriatı ikame edecek olan ve bütün hurafelere, bidatlara karşı duracak olan bir adam gönderecek allah Teala. Bütün şerlerin yanında aslında bu güzel bir hayırdır İslam ümmetine. Yani Allah bu dini asla ve asla yetim bırakmayacak. Allah ne zaman ki bu din baktı ki dinin ipi gevşek ellerin eline geçecek, o anda bir tane müceddet gönderecek o ümmeti yeniden ihya edecek. İşte kardeşler, bizim de bugün bahsedeceğimiz bir müceddit var. Kendi asrının müceddidi. Hakkında ihtilaf olmayan bir müceddit. Şehit İmam Hasan el-Benna rahimahullah. Kendi asrının müceddididir. İki kişi bile ihtilaf etmez bundan. Bütün ümmetin sevip saydığı bir adamdır. Şehit İmam Hasan el-Benna. Kardeşler, bu dünya hayatı, öyle bir hayat ki, insan vardır, insanlardan bazıları vardır, yeryüzüne gelirler, doğarlar, büyürler, ölürler, ne atları kalır, kalır ne samları kalır, ne geride bir şey bırakırlar. Şu bizim yaşlı dünyamız, bu tür adamları çok gördüm. Allah bizleri bu tür insanlardan ilerlesin. Böyle insanlar çok, çok. Çok. Bazı insanlar da vardır ki yeryüzüne gelirler, yine doğarlar, büyürler, ölürler, arkalarında sadafayı cariye bırakırlar, faydalı bir ilim bırakırlar, salih bir evlat bırakırlar. Bazı insanlar da böyledir. Ama şu bahsedeceğimiz kısımda olan insanlar çok çok azdır. Şehid İmam Hasan el-Benna rahimahullah nadirattan bir alimdir. Nadirattan bir davetçidir, çok nadir bir insandır. İnsanların içerisinde çok az, çok az, çok azdır. Öyle bir adam ki, öyle insanlar da var ki yine, onlar ölürler. Ama ümmeti ihya etmek, ümmeti diriltmek için ölürler. Onların ölümleriyle beraber ümmet şaha kalkar, aya kalkar. Allah bizi böyle insanlardan etsin. İnsanların bir kısım öyledir. Şehid İmam Hasan el-Benna bu kısma gidiyor. Dinin o çürüyen ağacını, kuruyan ağacını kanıyla sulayan, davetiyle geliştiren, büyüten bir alimdir. Bir davetçidir Hasan el -Benna. Bir mürebbidir. Kendi aslının da mücekkididir Rahim Allah. O dönem geldi, ümmeti ihya etti. İşte kardeşler, bizler de bugün Hasan el-Benna'dan bahsedeceğiz. Hasan el-Benna bizim dönemimizin adamı. Ve bilhassa bu anlatacağımız konu davette gevşek davrananlara bir örnek olacak inşallah. Davette gayretli olanların gayretini artıracak. Daha davete, daha İslam İslamiyet'e yeni yeni giren insanlara da nasıl bir adam olmamız gerektiğinin en güzel örneği olacak inşallah. Şehit İmam Hasan el-Benna Dedik ya nadirettendir bu. Kardeşler... Bir insanı tanımak için kendi asrına bakmak lazım. Ne söylediğine bakmak lazım, hal hareketlerine bakmak lazım. Zira İslam ahkamı, İslam ahkamında da böyledir. Mesela bir insan küfür gerektirecek bir söz söylediği zaman bile o insanın haline bakılır, ortamına bakılır, kalmış olduğu bir zamana bakılır, ona göre hüküm verilir. Yine bu hayır olan işlerde de böyledir. Eğer bir adam ümmeti ihya etmek için çıkmışsa o adamın evvela bir tarihini bir fotoğraflamak lazım. Giderim, Hasan el-Benle Rahim Avullah'ın e dönemine giderim ki fazla gitmeyeceğiz. 1949'da şehit olmuş. 1949'da. Kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi, dinini tebliğ etti. Daha sonra onun görevini dört halife devraldı. O günden bu zamana kadar hilafet makamı asla boş kalmadı. Daha sonrası Emevi Devleti geldi. Onlar 80 küsür yıl hakimiyet sürdü yer Onlardan sonra Abbas Hilafeti geldi, Abbas devleti geldi. Onlar 509 yıl hüküm sürdüler. Onlardan sonra Büyük Selçuklu devleti geldi. Bakın Hilafet asla boş kalmıyor dikkat edin. Sürekli biriler tarafından dolduruluyor. Daha sonra Osmanlı devleti geldi. 600 küsür yıl hükmetti dünyaya. 600 küsür yıl tabi o dönemin süper gücü olan Osmanlı döneminin artık son dönemleri özellikle Yahudi Hristiyanların ehli kitabının batılıların İngilizlerin Fransızların hasta adam tabiriyle andığı bir Osmanlı devletiyle karşı karşıyasın son dönemleri bitti bitecek hele hele İttihat ve Terakki Partisi olan Mustafa Kemal Mustafa Kemal'ın diyelim tabi olmuş olduğu Fır Fırka Parti Alttan alta hilafeti, hilafet makamını alttan alta oyuyor, onu ciddi madde zedeler ve devirmeye çalışıyor. Böyle bir dönem, böyle bir süreç. Dünya nasıl? Kardeşler, tam manasıyla İslam ümmeti bitmiş durumda. Bütün zenginliklerine kafirler tarafından el konulmuş. Türkiye'de ciddi manada büyük bir işgaller var. Bütün hemen hemen yerler işgal altına alınmış. Alimlerin o dönemde hele sürgün edildiği bir dönem. En meşhur alimlerinden Mehmet Akif Ersoy'a kadar, eee Zahid kadar birçok alimi sürgün edildi. Mustafa Sabri Efendi'ye kadar birçok alimi sürgün edildi bir dönem. E tabii ki o dönemlerde Ortadoğu tam manasıyla İngilizlerin, Fransızların işgali altında. Yine ümmetin içerisine hurafı ve bid'acılık tam manasıyla zirve yapmış, İslam ümmetinin içerisine ırkçılığı aşırmışlar, milliyetçiliği aşırmışlar. Mısır Mısırlılarındır, Türkiye Kürtlerindir, işte Türklerindir, göre sıra sıra görmüşler. Araplar farklı bir millettir. Arapların kendine has devletleri olması lazım gibi İngilizlerin oyunu ile beraber böl parçala yut mantığıyla İngilizler hareket ederek ümmeti tam manasıyla kurtların sofrasına çekmeye çalışıyor. O dönem Mekke'deki Kabe etrafında aşiret kavgaları var. Osmanlı'ya isyan etmişler hepsi de diyor ki biz baş olmamız lazım. Daha sonra süreçte kardeşler Medine taraflarında İngilizler yavaş yavaş bir alttan alttan Medine yere geçirmek istiyor. Kendi adamlarını kullanarak. Ortadoz zaten dediğim gibi onların takım altına girmiş. Ümmetin genel durumu bu. Ümmet kan alıyor. Bir tane yerde bile Kelime-i Tevhid bayrağının dikili olduğu bir yer yok. O sıralarda kardeşler yıl 1924 yılını gösterdiğinde Hilafet Türkiye'de ilgâ ediliyor. Hilafet kan manası kaldırılıyor. Hilafet Türkiye'de kaldırıldığında Türkiye'deki Müslümanlar çok fazla bunun farkına bile varamıyorlar. Ama Hindistan'a uğraştığı zaman hilafet kaldırılmış, Hindistan'daki Müslümanlar gece gündüz ağlamışlar, her akşam yas tutmuşlar evlerinden. Günlerce, gecelerce hilafet düştü diye ağlamışlar. Tabi Suigün edilen alimlerin de desteğiyle beraber Müslümanlar 1924 yılında Mekke'de toplanıyorlar. Diyorlar ki bizim ağacı ile hilafeti tekrardan ihya etmemiz lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize devretmiş olduğu o hilafet makamı boş kalmaması lazım. 1924 yılında toplanıyorlar. Bir sonuç elde edemiyorlar. 1925 yılında Hindistan'ın Haydarabad şehrinde toplanıyorlar alimler. Oradan da bir sonuç çıkıyor. En son yıl 1928'i gösterdiği zaman Mısır, Kahire'de alimler toplanıyor. Son toplantıya Mustafa Sabri Efendi de katılıyor. Biliyorsunuz Mustafa Sabri Efendi Osmanlı'nın son Şeyhülislamıdır. Orada kendisine halife olması teklif ediliyor. Sen halife olsan daha iyi olur. O dönem Mustafa Sabri Efendi bu teklifi reddediyor. Ben kabul edemem diyor. Tabii ki o dönemin şartları neler sıklıyor nerede Allah'ın bilmiyoruz. Niçin reddettiğini de bilmiyoruz ama halifelik makamı ağır olduğu için o dönem Mustafa Sabri Efendi kabul etmiyor kabul etmeyince alimlerin aldığı karar şu, Burada var olan alimler gitsinler kendi ülkelerine yeniden hilafeti getirmek için çalışmalara başlaram, şeriatı getirmek için bir mücadele yapalım. Alimlerin bu kararı almasıyla beraber herkes kendi ülkesine dönüp çalışmalar başlatıyor. 1928 yılında Hindistan'da Ebu'l Hasan'ın Nedvi, nevi rahimehullah Daha sonra Mevdudi bu işi üstlenir devam ettiriyor. Türkiye'de de hareketlilikler başlıyor. Daha sonraki birçok yerlerde böyle kıyamlar başlıyor ama istenilen düzeyde değil. Çünkü ümmet yavaş yavaş o milliyetçiliğin milliyetçilik hastalığına yakalanmış durumda. E sonra dolu kardeşler sonrasında Mısır'da bir genç ortaya çıkıyor. Kim o genç? Şehit İmam Hasan Ebben de İşte biz bugün onun hayatını anlatacağız. Mısır'da 1906 yılında İskenderiye şehrinin yakınlarında Mahmudiye kasabasında İmam Şeyh Hasan el-Benna rahimahullah dünyaya geliyor. Onun gelmiş olduğu ev tam manasıyla ilmi bir ev. Hasan el-Benna'nın babası Ahmet Abdurrahman el-Benna rahimahullah o dönemin büyük muhadislerinden, alimlerinden birisi. Hadis iliminde ehil birisi. Kendisi İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedine tam, e, bütün hadis-i şerifleri fıkıh bakımından balt tek tek ayırmış. Altına hadisleri takrir etmiş, şehler yazmış, 24 çirkik bir kitap halinde yazmıştır babası. Daha başka türlü kitaplar da var tabii ki. Babası Abdurrahman el-Ben da imam şehit imamın güzel bir şekilde eğitim almasını istiyor ve bu işlere ilmi manada yönelmesini istiyor. Hasan el-Ben rahimallah ilmini tamamlıyor kardeşler. İlim öğreniyor. Niçin? Çünkü eğer bir ülkede bir şeyler yapmak istiyorsan ilim öğreneceksin. İlim öğrenmeyen adam, hayar, kendini bu yollarda zapt edemez, sağa sola düşer, sağa sola gider ama ilim öğrenen bir insan yeryüzünde temkin sahibi olur, temekkün eder, tahkim altına alır yeryüzünde. Hasan ve ben de rahimahullah tabii ki ilmi manada gelişime önem, önem veriyor, hafız oluyor, Kur'an-ı Kerime yazıyor. Daha o küçük yaşlarından itibaren kendisine soruluyor, diyor ki bir kompozisyon yazısında kendisine deniliyor ki mezun olduktan sonra ne olmak istersen Şehit İmam şu cevabı verir. Mezun olduktan sonra iki hedefim var. Birincisi özel bir hedef, ikincisi genel. Özel hedefimde özel hedefimde ailemi, annemin, babamın, hanımın çocukları mutlu etmek istiyorum. Özelde gayim hedefim bu. Genelde hedefim ise gündüzleri diyor öğrencilere, Ders vermek, geceleri de öğrencilerin babalarına ders verecek olan bir mürşid olmak istiyorum ben. Küçük yaşta bu kararı verdim. Şehid imam tabii ki bu küçücük yaşta davetine yavaş yavaş el verip Ya daha hani ilk öğretim ve orta okula giden bir yaşken ahlak ve edeb cemiyetini kuruyor. Daha küçücük yaşta arkadaşlarla beraber ahlak ve edeb edeb cemiyeti kuruyor. Küfür edenlerden, kavga edenlerden para topluyor ve Dalma diyor ki İslam'ın şiarlarına ciddi imanda tutunacağız arkadaşlar kardeşler diyor. Suat da kendi altında diyor ki biz hemen giderdik diyor kahvehanelere, içki satan yerlere diyor hani gidip kendimiz söylese küçük olduğumuz için bizi dinlemezler. Ama diyor giderdik mektup yazar alttan alttan bırakırdık. İçki içen, içki satan bir yere derdik ki işte bu yapmış olduğu şey haramdır ayetleri, hadisleri yazardık bırakırdık oraya. Küçücük yaşta çocuğun bakın mantına bakın kardeşler. E kardeşler mücetit dedik. Bir insan ileride ne olacak? Aslında küçük yaşta, beyaş aç, belli eder. Orada bir arkadaşımızın diyor, yakalanması sonucu bir ahlak verdir, cemiyeti kapandı diyor, bitirdik oradan. Baya birkaç yıl geçtikten sonra bu sefer haramlara karşı mücadele grubu kuruyor, cemiyeti kuruyor bu sefer. Artı bundan sonra bir haramlara, havaradan belli başka yıllarda geçmiş, artık tecrübe sahibi haramlara karşı mücadele, bakın ahayetinde hiç boş yok. Daima mücadele, daima mücadele, daima mücadele. Daha sonra tabi ki liseyi bitiriyor, daha sonra dar uluma kayıt oluyor, dar ulumu bitirdikten sonra edebiyat öğretmeni oluyor. Hasan ebbenler rahimahullah ezher alimlerinden değildi. Ama, ama daha o dönem alimlerin kavrayamadığı şeyleri Hasan ebbenler rahimahullah kavradı hemen. O dönem böyle kavuklu alimleri kavukların altında ezilirken Hasan ebbenler ortaya çıkıyor. Yaş kaç? Yaş daha 22. 22 yaşından şu anda 22 yaşındaki bir genci bakara çırap diye veremezsin. Onu bırak eve emanet edemiyorsun. O şekilde. Babası Ahmet Abdurrahman el benle bir gün diyor ki ey oğlum istersen biraz sen de yaz. Yaz. Bir şeyler yaz. Babasına diyor ki babacığım sen kitap yaz ben sana okuyacak gençler yetiştireceğim. Sen kitap yaz. ''Benim işim adam yetiştirmek.'' diyor. Bak bu adam adam yetiştirmen derdinde. Türkiye'de yazar sayısı okur, okur sayısından daha fazla. Herkes kitap yazıyor ama kimse okumuyor. Ama sana benden diyor, ben kitap okuyacak adamlar yetiştireceğim baba, sen yaz. Ben kitap yazmam diyor. Zaten kendisine kitabı yok. hep sohbetlerinden anlatılmış bazı kitapları var. Kardeşler, Hasan ben de rahimahullah... İsmailiye şehrine geliyor, orada edebiyat öğretmenliği yapacak. Daha o dönemlerden itibaren hemen diyor ki bir şeyler yapmamız lazım. E ne yapalım? diyor Allah'ın dinini davet edeceğiz. Tabii ki o dönemde bir evlilik süreci de yaşıyor. Annesi bir yere ziyarete gittiğinde, bir eve ziyarete gittiğinde yan tarafta çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyan bir bayanla karşılaşıyor. Diyor bayan ne yapıyor işe? diyor diyor. On diyor namaz kılıyor namazında kuraat yapıyor Kur'an-ı Kerim okuyor. Annesinin hoşuna gidiyor. Hemen eve gidip oraya babasını açıyor. İşte Hasan elbemle yaşıyor. Diyor. Böyle bir kız var istersen alalım sana. Onaylamaz sonucu Hasan elbemle bu bayanla evlilik yaşıyor. Artık İslam Hasan elbemle Evlendi. Daha sonra kardeşler Hasan elbemle karar veriyor. Bu ümmeti yeniden nasıl diriltebiliriz? Dedim ya az önce bütün ümmetin fotoğrafını çektik. Mısır, Türkiye her yeri çektik. Ümmet zillet altında. Prangalanmış, zincirlenmiş. Tam manası resahit altından. O dönemde Mısır'a İngilizler hakim ve İngiliz askerler sürekli yollarda geziyor. Hasan ibn Rrahimullah önce camilere gidiyor. Camilere gidiyor, anlatıyor, anlatıyor, dinleyen yok. Bildiğiniz cami cemaat. İçeriye giriyor, iskeletten başka bir şey yok. İskelet, bildiğiniz iskelet. Et yiyenler gelmişler, namaz kılıyorlar, gidiyorlar. Kimsenin bir şeyden haberi yok gibi. Namazdan çıkan insanlara soruyorsun bu ümmetin yarın bir geleceği var mı? Kimse bilmiyor. Kafasını sardıyor. Bilmiyorum diyor. Ne olacaksa bilmiyoruz. Yani ümmet içerisinde düşünün cami cemaatinden iş çıkmıyor. Bu ne yapıyor musunuz kardeşler? Adam doymuş doymuş. Yani siz doymuş adama bir şey anlatamazsınız. Adam şimdi diyor ki ben ağzına kadar doldurdum artık. Yeter bana bir şey anlatmayın. Davet ya biz o yollardan zaten sen giderken biz dönüyorduk diyor adamlar Uzun soluklu değil. Hasan'a ben de bakıp yüce amca iş yoktur. Diyor ki, vallahi seni yapmadığı bir şey yapacağım. Ben bu dini kahvelere gidip kahvelerde anlatacağım. 22 yaşında bir adam, genç. Tabii ki kendini ilmi manada donatmış. İlmi manada donatmış birisi. Öyle bir adam ki daha 22 yaşında düşünün kardeşler, belki bir şey söylesene kafanıza kaçacak. Selefilikle, kasavufu tam manasıyla birleştiren bir adam. Tabi ki selefilik ve tasavvuf manası birbirinde gibi duruyor şu an. Aile itibariyle ilk hocalar da Muhammed Zehran adında bir alim, o da selefi bir zattır. Selefi bir ailenin içerisinde kısmesine rağmen küçüklüğü tasavvuf erbabının içerisinde geç gerçekleşiyor hasafiye tarikatı. Ama tam manasıyla iki taraftan da doyuyor. Selefili ve tasavvufu birleştiriyor. Diyor ya bizim ihvan selefi bir harekettir, sünni bir tarikattır diyor. Selefilere de sorsanız Hasan Ebbenna'yı çok seviyor. Tasavvuf Erbabı'na da sorsanız Hasan Ebbenna'yı çok seviyor. Sevmeyen adam yok ya. Sevmeyen adam yok. Ve kardeşler o dönem İsmail'e de kendine 3 tane kahve veriliyor. Diyor ki ben bu üç kahveye gideceğim anlatacağım. Ama şunu düşünüyor. Tıklım tıklım doğru olan bu kahvelere ben nasıl gireceğim? Kahvelerin durumu nasıl? Hemen fotoğraflayalım. Kimisi Cahili şiirleri okuyor, bağıra çağıra onları okuyaraktan insanlar eğlendirmeye çalışıyor. Kimisi fıkralar, kimisi komiklik yapmaya çalışıyor. Kimisi kahvelerin içerisinde kadın oynatmaya çalışıyor. Masanın üzerine kadınları kaldırıyorlar. O derece rezil bir ortam. Yani senin benim tenezzül etmeyeceğimiz bir ortam orası. Hasan Ebeden Rahim ki ben gideceğim tebliğ edeceğim bunları. İlk gece o tıklım tıklım karavanın içerisine girince hemen gidiyor nargile mangalının diyelim üzerinde ateş parçaları var, kor ateşler. O kor ateşleri avuzuyla alıyor, havaya fırlatıyor. Havaya giden ateş parçaları, kor ateşler yere düşünce bütün insanlar ayağa takmaya başlıyor. Herkes dağılıyor. Çil yavrusu gibi dağılıyorlar. İnsanlar daha ne neyin ne olduğunu farkına varmadan bir de bakıyor ki bir sandalyenin üzerine 22 yaşında bir genç çıkmış, şöyle söylüyor. Ey insanlar insanlar Bugün şu küçücük ateş parçaları bu demli korkmanıza neden olduysa yarın öbür gün ateş altınızdan, üstünüzden, sağınızdan, solunuzdan, arkanızdan, önünüzden gelirse ne yapacaksınız? Siz bugün küçücük ateş parçalarından kaçtınız da yarın öbür gün cehennem ateşinden nasıl kaçacaksınız? diyor. Bütün insanlar konuşmacıya bakıyorlar ki 22 yaşında Hasan Ebenler Rahimahullah o günün insanları tam manasıyla vahye aç insanlar. Kur'an'a aç insanlar, içten çıkan bütün gençlik, serseri gençlik diyelim, kahvehaneye dolaşmışlar. Her türlü alt var. Ama vahye susanmışlar. Hani bazı Müslümanlar var ya, bir hadis söylersin de hemen amel etmek ister onunla, aynı emirler var. O, o insanlar var ya, o insanlar, o kadar güzel insanlar ki, bir hadis duyup da onunla hemen amel etmeye çalışan insanlar, vallahi güzel insanlar. Öyle insanları bırakmayın. Hasan Ebben ve da öyle yapıyor. Vahye, evvela az olan insanlardan başlıyor. Siz de öyle yapın kardeşler, vahye doyumuş olan insanlara bir şey anlatmayın, anlamazlar. Etrafınızda vahye aç insanlar varsa, kulaklarını böyle vahye kabartan insanlar varsa, onları anlar. Kardeşler, Hasan Ebben ve Rahimahullah böyle anlatınca, o gün insanlar arasında bir hareketlilik başlıyor. Hasan ben de programını çiziyor diyor ki, arkadaş bundan sonra ben kahve, kahve, kahvedeyim artık. Ve o gün kendi kendine program yapıyor. Her akşam diyor, üç camiye, üç kahveye gideceğim. Her kahvede yirmi dakika boyunca anlatacağım. Yirmi dakika, yirmi dakika, yirmi dakika. Haftada bir gününü boş bırakıyor. Kalan altı gecesini birden dolduruyor. Ve her akşam kahveye gidip insanlara anlatıyor. O gün anlatmış olduğu insanlar arasında kardeşler, Hasan Ebben'le evine gittiği zaman altı tane kişi geliyor ve diyor ki, kapısını çalıyor, içeri gidiyor diyor, imam bugün anlattığı şeyler çok iyi demek, çok iyi anladık. Ve şu zilletten, şu prangalanmış hayattan kurtulmak istiyoruz, bize yardım et. Ne yapmamız lazım? Kardeşler, Allah böyle insanlardan razı olsun Ne diyor? Ne yapmamız lazım? Hele öyle insanlar vardır ki gelirler giderler gelirler giderler şu soruyu sormazlar en çok buna yanarız. Kardeşler ne yapmamız lazım? Bizim şu ortamlarda fitne ortamlarında ne yapmamız lazım diyen insanlar vallahi çıkmaz Hasan Eben Rahim'e Allah bu işin ciddiyetini onlara belirtiyor, metodunu çiziyor. O gün oradaki insanlar altı kişiyle beraber yedi kişi oluyorlar. Ashab-ı Kehf yedi kişiydi mağaraya gittiler. Bunlar yedi kişiler meydanlara indiler. Yedi kişiler ve meydandarlar. Daha sonra oradan birisi diyor ki, ey imam adımız ne olsun? Diyor ki biz ihvan-ı müslümin dediğimiz, biz Müslüman kardeşleriz diyor. Bizim adımız budur. Müslüman kardeşler. İhvan-ı Peki bu cemaatin giderini nasıl yapacağız? Herkes o gün ekmek parasını masaya masanın önüne koyuyor, duyuluyor. Ekmek parasını cemaate veriyorlar. Kardeşler bu altı adam Ezher mezunu alimlerden, ulemalardan, büyük kibarlardan değil. Bu altı kişi var ya altı kişi inanın esnaf olan insanlar. Birisi taksi şoförü, öbürü manav, öbürü kasap, kahveni işleten adamlar bunlar. Ama nasıl gayretliler? Ne yapmamız lazım diyorlar. Bugün Müslümanların sormadı, soruyor gün soruyorlar. Ve adamlar hemen başkalarına devreye sokmuyorlar ne yapmamız lazım değil. çocukların ekmek paralarını ceplerinden çıkartıyorlar, masaya koyuyorlar, buyur diyorlar. Evvela biz kendimiz vereceğiz. Diyor. Hatta sana ben de soruyorlar, bu cemaatin maddi gelir, nereden geliyor? Bir sürü paranız var. Diyor ki, fuan Müslümin'in diyor, kasası o kardeşlerin cepleridir. Bize bir yerden mal gelmiyor. Bir şey söylüyoruz, kardeşler evlerini ceplerine atıyorlar, çıkartıyorlar ortaya, bize sunuyorlar. Ve kardeşler o gün orada Müslümanlara o yedi kişi bir arada sözleşiyor, artık davet zamanı diyorlar, 1928 yılı içinde bu kullanıyorlar. O dönem büyük büyük gelişmeler oluyor. Aradan fazla bir zaman geçmeden kardeşler Müslümanlar hemen oradan bir tane büro kiralıyorlar, mescid yapıyorlar, mescidin yanına bir mektep açıyorlar. Artık ihvan-ı Müslümüne girecek olan her kişi evvela Kur'an öğrenecek, tecvid öğrenecek, talim öğrenecek, ilmihal öğrenecek, dil bilgisayar öğrenecek, ahlak öğrenecek, ödev öğrenecek. Ve bu şekilde Müslümanlar yetişmeye başlıyor. Aradan fazla geçmeden 7 kişi kaç kişi ölüyor? 70 kişi. 1928 aynı yılın içerisinde Müslümanlar 70 kişi oluyor. Artı oraya gelen insanlar artı değişim için gelmeye Değişim! Kıvırmadan tam manasıyla ortaya koyacaklar. Diyecekler ki biz böyleyiz, şöyle olmak istiyor söyleyecekler. Hatta bir adam geliyor diyor ki, imam benim karım, benim kızım bugün İngilizlerin evine gidiyor, büyük devlet adamlarının evine gidiyor, orada temizlik falan yapıyor, hizmet ediyor onlara. Bu yapmış olduğumuz doğru değil diyor ya. Ben bundan sonra diyor, karımı da kızımı da göndermiyorum diyor, bana ne gitmesinler. Halk içerisinde olumlu bir tepki yavaş yavaş karşılaşıyor Müslümanlar. Daha sonra o dönemde kardeşler Mısır dedik ya İngilizler hakim, öyle bir şekilde hayat sürdürüyor ki İngilizler ellerinde silahlarıyla halkın içerisinde geziyorlar. Bütün halka işkence yapıyorlar. Çarşaflı görseler, dil uzatıyorlar, sakallı göstererek köşeye çekiyorlar, sakallarıyla oynuyorlar, dalga geçiyorlar, küfür ediyorlar. Müslüman bacılara gerekirse tecavüz ediyorlar. Öyle bir dönem. Hani bu dönem aslında biz de kendi ülkemizde de yaşamıştık tabi ki. Ben kendim Gaziantep'liyim. Gaziantep'liyim, Gaziantep'liyim, Gaziantep ki Fransızlar vardı. O dönemde yine Fransız askerler de Gaziantep'in yollarında geçtikleri zaman hala yerler şu an bellidir. Bir tane Müslüman bayan peçesiyle yolda geziyor, Fransız askerler durduruyor, o kadının yüzünü açmaya çalışıyor. Daha çocuk, 11-12 yaşlarında Kamil denilen kişi, öyle yaptığı zaman yerden taş alıyor, Fransız askerine fırlatıyor. Kafasını isabet edince sinirlenir ve elindeki süngüyle o çocuğun tam kalbine saklayarak çocuğu orada şehit ediyor. Şehit Kamil diyoruz, Şamsar Gazet'teki bir bölgenin adına, Şehit Kamil. Niçin? O çocuktan dolayı. O çocuğu bir hılıncı mı olduk oldu oradan? İngi, Mısır'da da İngilizler var. Ve onlar da tam manasıyla artık Müslümanlar aynı eziyetleri yapıyorlar. Herkes korkuyor. Bunlar bir şey yapmayız bunlar. Tam bunlar ceberrutlu ediyorlar. Artı maalesef tanrı gibi görmeye başlıyorlar bu İngiliz askerlerini. O dönemden Mahmud Abusud denilen zat, bir veya bir tramvayda giderken, çocuk gençlerle birlikte, Fransız asker, İngiliz askerleri yine orada Müslüman kızlara ve Müslüman erkeklere sataşmaya başlayınca Mahmut Ebu Suud, İkvan Muslid'e yetişmiş olan, Hasan benden elinde yetişmiş olan bir adam dayanamıyor orada İngiliz askeri bir tokat vuruyor. tokat vurmasına göre yerlere seriliyor adam. Yerlere serilince bu sefer biraz kalkmaya yertemizse de bir tane daha tokat vuruyor yerden. Orada baktılar ki diğer o İngiliz askerleri ahut o askerin yardımına gelmiyor. Ondan sonra diyor ki, ya, ya? Orada Mahmud Su, bir kıvılcım başlatıyor. Artık bundan sonra Mısır'da bu ciddi manada yayılıyor, artık İngiliz askerlerin normal insan gibi görmeye başlıyor. Artık gözlerinde büyüklükler kadar değil. En ufak bir şey olduğunda direkt saldırıp dövüyorlar. Böyle bir kıvılcım hareketinin nedir? Başlangıcı oluyor bu ihvan-ı Kardeşler, ihvan-ı bu şekilde nedir? Büyümeye yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Tabii <gülüyor> o dönemde Hasan Ebben ve Rahimahullah yine davetinin menhecini yolunu iyi çözüyor. Ve o dönem insanlara diyor ki insanlara karşı meyve veren ağaç gibi olun. İnsanlar meyve veren ağaçları taşlasa da o insanlara meyve verir. Siz böyle olun. O davetine başladığı zaman kardeşler nasıl başlıyor biliyor musunuz? Evvela diyor Müslüman birey. Evvela Müslüman fert. Evvela kendini düzeltiyor. Daha sonra Müslüman aile, ondan sonra ailenin hiyadeyeceksin, düzeltacaksın. Müslüman toplum, daha sonrasında ise Müslüman devlet, Müslüman hilafet. Daha sonra da bir dünyaya açılan İslam kapısı. Bu derece hedefi teker teker veriliyor kardeşler. Bizler Hasan Efendi Rahim Abdullah'ın hayatına baktığımız zaman, İhvan Müslümin içerisinde kardeşler ciddi manada yapılaştığını ve yapılan hiyareşinin ciddi manada büyük olduğunu görüyoruz. Hasan Elben ve Rahimahullah ihmanı güzel yetiştiriyor. İhmanı güzel yetiştiriyor. Daha o dönemler için söylüyorum. O dönemlerde Filistin özellikle e, İsraililer Filistin'e yerleşmeye çalışıyor. Ve o dönemden artık Filistin Yahudiler arasında bir savaş var. Yahudileri ilk Filistin'e getiren İngilizlerdir. Yahudileri ilk Filistin'e getiren İngilizlerdir. Onları yavaş yavaş getiriyorlar. 1920-1936 arasında 290 bin Yahudi Filistin'e göç ediyor. O dönem nüfusun %17'sini oluşturuyor. 1936 yılından sonra Yahudilerin nüfusu 400 bin oluyor. 400 bin. Nüfusun %31'ini kapsıyor Daha sonra kardeşler, artı Müslümanlar orada bir hareketlilik yavaş yavaş başlıyor. 1930 yılında İzsettin el Kassam şu an biliyorsunuz değil mi İzsettin el Kassam kuyruğulara Suriye'den kalkıyor, İzzetler At-ı Hassan, Allah şartını tavla etsin. Filistin'e gidiyor ve o dönemde birinci intifadayı başlatıyor Yahudilere karşı. Hasan Erben de Rahimahullah da 1940'lı yıllardan İhvan-ı Müslüman büyüdü. 1928'den artı 1940'a kadar cemaat yavaş yavaş büyüyor. Büyüdüğü zaman artı diyor ki ben Nizam-ül gibi askeri heyet kuruyor, yarın öbür gün en azından diyor. İngilizlerin Mısır'dan söküp atmamız lazım, çıkarmamız lazım derken askeri birlikler oluşturuyor gizli gizli. 1940'ta başlıyor ama 1948 yılında bu değişiklik oluyor. Ama Aslaner ben de rahimallah 1940'lı yıllardan bu yana başlıyor Filistin'e adam gönderiyor, adam zihad etmesi için. Ne diyor? Yorumuz cihad. orada Orda Yahudiler orada barındırmak istemiyor. Hatta kendisi de bizzat ikamet. Öyle şöyle bir insan değil, siz gidin, ben buradan sizi yönetirim demiyor. Bütün grupları gönderdiği gibi, kendisi de bir grupla beraber Filistin'e cihad etmeyi. O dönemde Yahudiler tekrardan Filistin tepelerinde Allahu Ekber seslerini duyunca, bir de hizmet yaşayınca bu sefer diyor ki, bunu kaynağı neresinde? Biz bu sesleri önceden duyardık ama şimdi bu sesler tekrardan geri mi geldi? Yani ümmet tekrardan dirildi mi? Onda sonra araştırıyorlar ki bu işin sebebi İhvan Müslümlüğü. Hasan ve yetiştiği yetiştirdiği adamlar. 22 yaşında kurmuş olduğu bir cemaat bakın hangi seviyelere gelir? 1948 yılında Ezher'de büyük bir protesto başlıyor. 1948'de Mısır'ı halkını bütün sokağa İhvan sokağa döküyor. Çağrısı nedir biliyor musunuz? Dünya Müslümanlarına diyor ki Filistin'deki cihad'a gelin. Filistin'de cihad edin, Filistin'de Yahudilerden temiz değil. Mescid azap salıtar. O dönemde başlıyor Zaten Hasan el-Benna'nın tutuklanması da, Hasan el şehit edilmesi de Şubat ayında bundan dolayı. Biz Hasan el-Benna Rahimahullah için şunu da söyleyebiliriz kardeşler. Hasan el-Benna Rahimahullah çok edepli bir adam. Müthiş bir insan. Davasını dert edinen bir adam. Diyor ki Allah bilir ki Allah bilir ki nice geceleri ümmetin dertlerine çare aramakla geçirdik. Adam gecesini feda ediyor. Nice, nice geceleri ümmetin dertlerine çağrılamakla geçirdik. Ümmetin halini tahlil etmek, sorunlarına çözüm bulmak ve sıkıntılarını ortadan kaldırmak için kaldırmayı düşünürken nice geceleri uykusuz geçirdik. Hatta öyle oldu ki bazen gece yerlerine kadar ağladığımız da olmuştur. Allah sana rahmet etsin. Ümmeti ihya etmek için nice gecelerde oturduk ağladık bizler. Bu adamın derdi ne kardeşler? Şunu da söylerim, Müceddit adam böyle olur ha. Oturduğu yerden emirler veren, ahkem kesen adamlar olamaz müceddit. Müceddit dediğin anda ümmet ihya olacak. Sadece bir grup değil. Ümmet ihya olacak. Kardeşler bir şey söyleyeyim ben. Şu an yeryüzünde var olan bütün cihad hareketleri, orta Doğu, inanın hepsinin me merkezinde Hasan Ergen'in çıkar. Hepsinin. Çünkü Hasan el-Banna'nın o mektebinden yetişen Seyyid Kutuplar, Abdülkadir Udehler, Muhammed Emin Yusuf Havvaçlar ve buna benzer birçok İslami hareket liderleri Hasan el-Banna'nın eğitiminden geçmiştir. Onun cemaatine tabi olan insanlardır. Bugün yeryüzünde ümmetin alnına yazılan, ümmetin alnında kara bir leke olan, şu zilleti temizlemeye çalışan Müslüman önderler,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 Dedim ya çok edepli bir adam. Dinini dert edinen bir adam. Kardeşler Hasan Ebben Rahim ve söylediği şeylerden amel eden bir insan. İnsanlara söylerken evvela kendisi yapıyor. Kur'an için mücadele edeceksin. Benim anayasam Kur'an diyeceksin. Sonra da Kur'an-ı Kerim'den bir cüz bile okumayacaksın. Allah aşkına bu nasıl anayasam Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okumayacaksın, bir yaprak bile, bir varak bile okumayacaksın. Hasan Ebbenler Rahimahullah canı sıkıldığında, bunaldığı zaman odasına gider, bir cüz Kur'an-ı Kerim okurdu kendine gelirdi. Gecelere kadar davet ederdi, sabah da kalkardı, cemaatle beraber kalkardı. Hiçbir zaman davasından geri durmadı. Hasan Ebbenler Rahimahullah infak edileceği zaman önünde kendisi olur oldu. Hiçbir şey yoktu ama yine elini cebine atardı. İnanın cemaatı kurduğunda 22 yaşındaydı, 1948 yılında vefat etti. İnanın 22 yaşındaki maddi durumu nasılsa, şehit olurken de maddi durumu ondan daha beterdi. Cemaat kurup da zengin olan adamlardan değil Hasan Ali benden. Bir taraftan paraları toplayıp da öbür taraftan torunlarına bırakacak bir adam değil. Adam vefat etti, adam vefat etti evinin kirasını bile ödeyemeden. Bir ay içeride kaldı kardeşler. Hasan ebd-i böyle bir adam. Bir gün geliyor, hanıma anlatıyor. Bir gün diyor eve geldi. Baktım diyor canı sıkı. Dedim ey Hasan ne oldu? Dedi ki sorma. Diyor Müslümanlar için diyor, mescid açıyoruz, büro açıyoruz, dernekler kuruyoruz, yerler satmalıyoruz. Yahu diyor ben artık insanlardan Paris demeyi tanıyorum. Ben artık diyor Yeni bir yer açıp da Müslümanlardan, hadi buraya da yardım ederim demekten vallahi artık haye ediyorum, utanıyorum artık Bundan dolayı bir canım sıkılıyor. Şu an böyle yeni bir yer açtık, oranın da diyor, nasıl döşeyeceğiz, dayayacağız, döşeyeceğiz bilmiyorum. Daha sonra imam diyor ki, şehir imam hanımına diyor ki, ey hatun ister misin istersen gel şu yeni açmış olduğumuz mescidi de biz şey Hanım diyor şey bizde para yok ki. Hiç paramız yok ki. Nereye döşeceğiz?'' Diyor ki hanım bizim yatmış olduğumuz yatak var ya yatmış olduğumuz her gece. İstersen dur bu yatağı devirimiz parçalayarak nesibin diyorum minderleri yapalım. Olmaz mı? Hanım diyor sen bilirsin. Her gece yatmış oldukları o yatağı kardeşler parçalıyorlar. O mescide götürüyor, mescidin minderleri yapıyor, o günden sonra adam yataksız uyuyor. Hasan Ödem rahmetullah. Dedik ya, cemaat sırtından para kazanan bir adam değil, en kendisi var, en Bir yere gidecek, derse gidecek, bunu da özellikle anlatıyorum ki, Müslümanlar ders noktasında, sohbet noktasında çok bahaneciler. Vallahi Allah indinde bugün Müslümanlar Allah'a büyük bir hesap verecekler. Öyle bir hesap verecekler ki yeryüzünden Müslümanlar gayret ederken sen neredeydin? Sen ne yapıyordun diye sordukları zaman o bahanelerinin aynısını Allah tarafına inşallah sunarlar bakalım. Bu dünyada biz yutuyoruz. Eyvallah diyor zaman. Allah eyvallah demez. Allah sanın hesabını soracak. Yalan mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun, ortaya çıkacak Hasan Efendi Rahimahullah bir yere gidiyor dersen, normalde sürekli saatini kaçırmayan bir adam, o gün derse çok geç veriyor. İnsanlar diyor ki, İmam sen geç kalmazdın, ne olur. Bir sormayın. Her zamanki gelmiş olduğum bisikletim diyor, çalındı da, ben de mecburdur, yürüyerek gelmek zorunda kaldım da, onun için oradan buraya yürüyerek geldim. Ama ders, tabi Ders var. Böyle bir adam. Port Said'de bir sohbet verecek, bir konferans verecek. O konferans vereceği yerde de kardeşler mesafe uzak. Hasan Rahim rahimahullah çok hasta. Boğazi'yi taplanmış ciddi madde de hassiz. Doktora gidiyor, diyor ki ben Port Said'e gideceğim. Orada konuşma yapmam lazım. Diyor ki ey Hasan sen eğer konuşmaya niyetlendiğin anda bu senin için bir intihar var. Haberin olsun. Konuşma, yapma. Kendine açan. O gün eve gittim dedim sana ne yapayım ya Rabbim. Dedim olmaz gideceğim. Gideceğim. Ne olursa olsun gideceğim. Ölürsem de Allah yorunda ölürüm ben. Allah yorunda ölürüm. Daha ne istiyorum bundan? Otobüse bindim diyor. Korsayda gidene kadar vallahi diyor. Yataraktan gittim. Halsizim. Mekana vardım. Akşam yasana okunmuştu. Namazı oturarak kıldım. En son kürsüden beni anons edecek her zaman oturdum, artık diyor içimden ağlıyorum. Rabbi yardım et, benim konuşmam lazım, benden başka da yok. O gün kürsüye davet ettiler, gittim. Allah'a yemin olsun ki diyor, Allah'ın orada bana bir yardım oldu. İki saat boyunca konuşmuyor. İki saat sonra diyor elhamdülillah, sanki hiç böyle hastalanmamışım diyor. Sanki o acılı adam ben değilmişim gibi, gayet güzel bir şekilde anlattım diyor. E kardeşler sohbete gelmek vallahi şifadır evde hasta yatın, inanın şuraya gelin vallahi şu sohbet mekanları, meclisler, meclisler, Allah'ın izniyle inşallah şifa Gelin, görürsünüz. Böyle bir adam Hasan Eberle Onun yetiştirdiği adamlar da böyle. Onun yetiştirdiği adamlar da böyle. Bir adamın evine gidiyorlar, ders sonra gün sohbet var. Sohbet esnasında tabii adamlar bir saat, iki saat derslerini yapıyorlar. Ders bittikten sonra evin sahibi geliyor. Hasan Eberle diyor ki, ey imam eğer müsaitseniz diyor. Ben çocuğum vefat etti de... Çocuğum vefat etti de... İnşallah onu dekmesek, dediğin işlemlerine başa sakın Hasan ben de şaşırıyorum, ne diyorsun sen? Çocuk vefat etti, ne yaparım? allah Teala diyor, beni diyor, sınadı. İbrahim'i İsmail'le sınadı, Yakup'u Yusuf'la sınadı, beni de yavrumla sınadı, imtihan etti. Ders vardı, dedim ders iptal olmasın. Ders iptal olmasın, çocuğu sonra gömeriz dedim hanıma dedim ki bir üstün etmekle her önce bir dersimizi yapalım sonra dersi bahane eden adamlar hanımı bahane eden adamlar işi gücü bahane eden adamlar ailesini annesini babasını bahane eden adamlar okulunu bahane eden adamlar geçinemiyoruz diyen adamlar başım ağrıyor hastayım diyen adamlar Hasan el örnek almayacak mısınız? Hasan el inanın biz rakip olarak görmüyoruz Hasan İbnerahim Allah. Biz de geçebiliriz. Ama bizde iş yok maalesef. Biz de geçeriz Hasan İbnerahim Ama dediğim gibi bizde maalesef maalesef kardeşler gayret yok. İşte Hasan İbnerahim Allah böyle birisi kardeşler. Özellikle şehit olmadan önceki olan bir meselesi var. E, biliyorsunuz 1929, 1929 yılında e, Hasan Ebedin Ahmetullah o dönem Filistin'e sürekli cihab için adam gönderdiği zaman Yahudiler bakıyor ki Filistin şeyden, sürekli Mısır'dan adamlar geliyor. Bu işin menbaı da İfman-ı Müslümin. O zaman o dönem İngilizlere baskı yapıyorlar. Diyorlar ki bunları bitirin. O dönem İfman-ı Müslümin bütün elemanlarını hepsini yavaş yavaş içeriye alıyorlar. Aslanlara yem olarak atıyorlar. İdamla Şehadete kavuşturuyorlar. İçeriye girip çıkan adamlar daha mahkeme bitmeden hepsine idam veriyorlar. Götürülüp böyle sıra sıra aslanlara atılıyor, kaplanlara atılıyor, paramparça ettiriliyor. Ama adamlar davalarından dönmüyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ve Kral Faruk korkuyor. Yarın bir gün bu Filistin'de eğitim alan ihvan-ı mensupları, yarın öbür gün Mısır'a gelse ben ne olurum? Bana karşı da silahlı bir başlatmazlar mı? O zaman yaşa ihvan-ı müslüm içeri almaya başlıyorlar. Filistin'de de yine Mısır o dönemde Yahudileri destek oluyor. O dönemde İhvan-ı Müslüm orada hemen hemen hepsini öldürüyorlar. Öldürmediklerini de esir alıp teslim alıp getirip Mısır'da idam edip şehit ediyorlar o dönemde. Bir gün Hasan Ömer ve öğrencileri, talebeleriyle beraberken diyor ki bu gece rüyamda Hazreti Ömer'i gördüm. Bana dedi ki ne? Ey Hasan! Kalk! Yakında öleceksin. Bir anda kalktım. Dedim Subhanallah. Hemen Allah'a hamdettim. Allah, hamd ettim. Allah şükür ettim. Tekrardan yattım. Yine Hazreti Ömer geldi. Bana dedi ki: "Ey Hasan, yakında öldürüleceksin." Hemen kalktım. Allah'a hamdettim. Abbas aldım. Dedi ki: "Allah'a gideceğiz. Allah'a doğru gideceğiz. Hazırlık yapman ister benden. Gök ehli benden hazırlık yapmamıştır. O gün kalktım diyor kadar namaz kıldım, Allah'a duydur, Allah'a hamle ettim. Ve kardeşler, Hasan Er Rahim Ahullah, yine o ortamlardan bir ortamında Filistin'den şehadet haberleri giriyor. Kendi tarihlerinin, öğrencilerin. O diyor ki falanca filanca şehit oldum. Dediğinde Hasan Erbenler diyor ki vallahi diyor cenneti arzuladık. Vallahi cenneti arzuladık. O'nun nimet ve meyvelerini değil Ebu Bekir'i özledik, Ömer'i özledik, Osman'ı özledik, Hazreti Ali'yi özledik, Sahabe-i Kiram'ı özledik, bu aziz senelerimizi özledik vallahi diyor. Cennet nimetlerini değil, ben bu adamları özledim diyor. 1949 yılında bir yerden çıkıyor, o dönemde bütün böyle yollar, o gün namazda tıkım, tıkım olan yollar, Boşaltılmış Hasan Ebenna'yı bir arkadaşıyla beraber geliyor bir taksi tutuyorlar. Taksi edinlerden sonra o dönemde Filip artık Mısır'ın polisleri gelin, özel bir tim geliyor Hasan Ebenna'yı tam 6 kurşun sıkıyorlar Hasan Ebenna'yı. 6 kurşun sıkmasıyla beraber Hasan Ebenna yere yıkılıyor ama ölmüyor. Kan tabi akmaya devam ediyor. O dönemde ölen öyle bir garip ediyor ki arabanın plaka numarasını yazıyor. Ondan sonra o taksiyle beraber hastaneye gitmeye çalışırlar. Hastaneye gidiyor, hastanede Kral Faruk sürekli hastaneye alıyor. Oraya geldi mi Durar geldi. Sakın ha sakın müdahale etmeyin diyor, ölsün. O tim de zaten Kral Faruk'un o gün doğum günü olduğundan dolayı Hasan Ebbenna'nın ölümünü ona hediye edecekler. Ve Hasan Ebbenna o hastanede kan kaybından şehir yapıp gidiyor. Kardeşler, Hasan el böyle bir adamdı. En enteresan, garip olan yönü de babası 90 yaşında, Ahmet Abdurrahman el-Benna 90 yaşında. Oğlunun cenazesini veriyorlar. Ortada erkek yok. İkvan-ı bütün mensupları içerden. Ortada erkek yok. Abdurrahman el-Benna, Rahimallah babasını cenazeyi arıyor. Dört tane de kadın gidiyorlar. Cenaze namazına babasın ve dört kadın birlikte kılıyor. Dört kadın taşıyor. Yani bakın adam yok ortadan. Dört kadın götürür, mezarını eşliyor, yeryüzü tutuyor, babası duasını ediyor, doksan şınır babası pek nereden geliyorlar. Hasan Erbenna Rabbine Allah! bu diyor adamlara rahmet etsin inşallah. <gülüyor> Rabbim yeniden Hasan Erbenna'la umumlu tekrardan göndersin. Allah Teala Hasan Erbenna'nın devam ettirmiş olduğu yolu takip eden talis bir şekilde takip eden, sahih akideyle takip eden kullardan eylesin bizleri inşallah. Rabbim yine gayesi Allah olan, önderi Rasulullah olan, anayasası Kur'an olan, yolu cihad olan kullarından bizlere gelsin. Rabbim en büyük temenni olan şehadetle şu şeker dünyadan ayrılmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. اَمْنِ سُبْحَانَةَ اللّٰهُمْ لِيهَنْ بِقْنِشَدَنْ لَا اِدْا اِلَانْكَ نَسْتَوْهِكَ نَتُوبُهُ لِيْهِ